Abdest Risalesi Eser Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi 9. bölüm Gusül Gusül boy abdesti fıkıh ilminde bütün bedeni temiz suyla yıkama şeklinde yapılan abdest gibi hükmü yani dini bir temizliktir. Guslün dini bir vazife olmasının delili Maide suresinin altıncı ayet-i kerimesidir. Mealen, Eğer cünüp iseniz iyice temizlenin. Mevla Teala, küçük temizliğin nasıl yapılacağını bildirdikten sonra, büyük temizliğin nasıl yapılacağını bu kavli şerifiyle açıklamıştır ki, o da cünüplükten yıkanmaktır. Zira, iyice temizlenme emri, herhangi bir uzva mahsus olmaksızın, umumi olarak temizlenmeyi emretmektedir. Dolayısıyla bu, bütün bedeni temizleme hususunda bir emir olmuş olur. Çünkü Mevla Teâlâ, küçük temizliği bazı uzuvlara tahsis edip, gusül hususunda herhangi bir uzuv belirlemediğine göre, bunun bütün bedenin yıkanmasına ait bir emir olduğu anlaşılmış olur. Nitekim başka bir ayeti celilede Mevla Teâlâ, Cünüpken de gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın buyurarak bu temizlikten maksadın gusül olduğunu açıkça ifade etmiştir. Alusi ve Ruhul Beyan tefsirlerinde zikredildiğine göre Nisa suresi 43. ayette geçen tatahhur iyice temizlenmek demektir ki bu da ancak bedenin görünen kısmının tamamının yıkanmasıyla mümkün olur. Bundan dolayı tırnakların arasında hamur kalıp kuruyan kimsenin guslü caiz olmaz. Çünkü hamurun altına su geçmez. Fakat kir kalsa bu caiz olur. Çünkü kir vücuttan hasıl olmaktadır. Ancak tırnağın çok uzun olup deriyi aşması halinde altına su geçmeyeceğinden bu hal gusüle mani olur. Bu yüzden bu konuya çok önem verilmesi, ve derinin hizasını geçen tırnağın hemen kesilmesi veya altına özellikle suyun ulaşmasına gayret edilmesi farzdır. Cünüplükten yıkanmanın önemi Abdullah İbni Ömer radiyallahu anh'ıma şöyle buyurdu. Bir kere biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunuyorken, elbiseleri çok temiz, kokusu çok hoş ve yüzü çok güzel olan bir zat ona gelerek, ''Ey Allah'ın Resulü, sana selam olsun.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ''Sana da.'' buyurdu. Bunun üzerine o kişi ''Ey Allah'ın Resulü, sana yaklaşabilir miyim?'' diye müsaade isteyince ''Yanaş.'' buyuruldu. O zaman biz, ''Biz bugünkü gibi elbisesi çok güzel, kokusu çok hoş, yüzü çok güzel.'' Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme saygısı son derece kuvvetli bir olan kimseyi görmedik dedik. Sonra o zat, ey Allah'ın Resulü sana yanaşabilir miyim dedi. Kendisine evet buyuruldu. O yine biraz yaklaşınca biz yine aynı sözleri söyledik. Sonra üçüncü defa sana yaklaşabilir miyim ya Resulullah dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de evet buyurunca, O kişi dizlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine yapıştırarak ''Ya Resulallah, İslam nedir?'' diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ''Namazı dosdoğru kılarsın, zekatı verirsin, Ramazan ayını tutarsın, Bayt-i hac edersin ve cünüklükten yıkanırsın.'' buyurdu. Bunun üzerine o kişi ''Doğru söyledin.'' deyince biz Bugünkü gibi hiçbir adam görmedik. Vallahi sanki o Resulullah'a öğretiyor dedik. İşte bu hadis-i şerifte görüldüğü üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cünüplükten yıkanmayı İslam şartlarından saymıştır ki bu da guslün önemini açıklamaktadır. Hadis-i şerifte bahsi geçen bu kişi Cibril aleyhisselamdır. Zira bu mealdeki diğer bazı hadis-i şerifler Bu hususta bize ışık tutmaktadır. Hasan radıyallahu an'dan rivayet edilen bir hadis-i kutsîde Mevla Teala şöyle buyurmuştur: "Üç şey vardır ki onlara devam eden benim gerçek dostumdur. Üç şeyi zayi eden de benim hakikaten düşmanımdır. Bunlar da namaz, oruç ve cünüplükten yıkanmaktır. Guslü gerektiren şeyler 1. Cünp olmak, cenabetlik. Bir kimse şu durumlarda cenabet sayılır. A, meni gelse de gelmese de cinsel ilişki. B, Meni gelmes de erkeğin tenasül uzvunun, uç kısmının kadının tenasül uzvana girmesi. Bu iki durumda, hem erkek hem kadın cünüp olur. C, Cinsel ilişki olmaksızın, meninin şehvetle yerinden, erkeğin belinden, kadının göğüs kemiklerinden ayrılıp, vücudun dışına çıkması. Nitekim, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadisi şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, su, gusül ancak sudan, meninin çıkmasındandır buyurdu. Meni şehvetle yerinden ayrılıp, Şehvet kesildikten sonra vücudun dışına çıkması durumunda İmam-ı Azam ve İmam-ı Muhammed rahimehumullaha göre gusül gerekir. İmam-ı Ebu Yusuf Rahimehullah'a göre ise gusül gerekmez. Zira Ebu Yusuf Rahimehullah'a göre meni yerinden ayrılırken şehvet şart olduğu gibi bedenin dışına çıkarken de şehvetin bulunması gusülün gerekliliği için şarttır. Bu ihtilafın faydesi şudur. Bir kimse meni şehvetle yerinden belden ayrıldıktan sonra tenasül uzvunu eliyle tutsa ve şehveti geçtikten sonra uzvunu bırakıp meni dışarı çıksa, İmam-ı Azam ve İmam-ı Muhammed rahimehullaha göre gusül boy abdesti gerekir. İmam-ı Ebu Yusuf rahimehullaha göre gerekmez. Aynı şekilde ailesiyle ilişki veya ''Başka bir sebeple boşalan meni getiren bir kimse, küçük abdest yapmadan veya bir miktar uyumadan yahut bir miktar yürümeden gusleder, boy abdesti alır da sonra erkeklik organından önceden kalan meni gelirse, iki imam yani Ebu Hanife ve Ebu Muhammed rahimehullaha göre yeniden boy abdesti gerekir. Ebu Yusuf rahimehullaha göre gerekmez.'' Siracül ve Hac isimli eserde zikredildiği üzere, misafir olup utancından ev sahibine söyleyememe gibi nedenlerle yıkanmakta zorluk çekenler hakkında fetva Ebu Yusuf Rahimehullah'ın görüşüdür. Fakat müstakil bir otelde yahut rahat bir ortamda olup yıkanmasına hiçbir mani bulunmayanlar, yolcu da olsalar bu durumda yıkanmalıdırlar. Musafir olmayan hakkında fetva Ebu Hanife ve Muhammed Rahimehullah'ın görüşü üzerinedir. D. Büyük günah olmakla beraber ölüye veya hayvana cinsel temasla meninin gelmesi, meni gelmemesi durumunda büyük günah olmakla birlikte cünüplük gerçekleşmez. E. Bir kimse uyandıktan sonra rüyalandığını hatırlamasa bile tenasül uzvunda, veya iç çamaşırında ıslaklık bulunması ancak Ebu Yusuf Rahimehullah rüyayı hatırlamayıp mezi olduğunu anlaması durumunda gusletmesi farz olmaz demiştir. Rüyasını hatırlaması durumundaysa ıslaklığın mezi olduğuna kanaat getirse de ittifakla gusletmesi farz olur. Fakat rüyasını hatırlayıp da ıslaklık bulmazsa gusül gerekmez. Ayşe radıyallahu anha'dan rivayet edilen şu hadis-i şerifte buna delalet etmektedir. Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme rüya hatırlamayıp uyandığında ıslaklık bulunan kişinin ne yapacağı sorulduğunda yıkanacaktır buyurdu. Rüya görüp de ıslaklık bulmayan kişiden sorulduğunda ise onun gusletmesi gerekmez diye cevap verdi. Bunun üzerine Ümmü Seleme radiyallahu anha validemizin, ''Kadın da aynı böylece görse, onun yıkanması gerekir mi?'' diye sorması üzerine, ''Evet, meni gördüğü zaman gusletsin.'' diye cevap buyurdu. Hadis-i şeriften anlaşıldığı üzere, ''Kadın da erkek gibi ihtilam olabilir, rüyalanabilir. Onun da suyu vardır ve su gördüğünde gusletmelidir.'' 2. İltikâ-i yani, İki sünnet mahallinin birleşmesi. Nitekim Amr ibni Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden radiyallahu anhum) rivayet ettiği bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hitan hitanla erkek ve kadının sünnet yerleri birleşip haşefe erkeğin sünnet edilen kısmı kaybolunca muhakkak gusül vacip olmuştur buyurdu. Ebu Hurere radiyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Erkek, hanımının dört boşluğunun arasına oturup, sonra haşefe miktarını, sünnette kesilen yer kadarını, eşinin fercine, tenasül uzvuna girdirerek ondan gayesine ulaşırsa, meni gelmese de muhakkak onlara gusül vacip olmuştur. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu an Ayşe radıyallahu anha validemize iki hitan, kadınla erkeğin sünnet yerlerinin birleşmesinden sorduğunda, Ayşe radıyallahu anha validemiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iki hitan birleştiğinde veya birbirine değdiğinde muhakkak gusül vacip olmuştur buyurdu, diye cevap verdi. Şu bilinsin ki, erkeğin hitanı, sünnet olurken kesilen derinin altında kalan yerdir. Kadının hitanına gelince, fercin en iç kısmındaki erkeğin tenasül uzvunun girdiği, hayız kanının ve idrarın çıktığı ve çocuğun doğduğu yerdir. İşte burada tıpkı horozun ibiği gibi dimdik duran ince bir deri vardır. Kadının sünneti de bu derinin kesilmesiyle meydana gelir. İmam-ı Ayni Rahimehullah, Hidaye şerhi el-binayede dirayeden naklen şöyle zikretmiştir. Hadis-i şerifte geçen Hitaneyn, iki sünnet yeri ifadesi Arapların adetine binayendir. Çünkü onlar kadınları sünnet ederlerdi. Nitekim Ebul Müleyh radiyallahu anh'ın babası Üsame radiyallahu anh'tan rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hitan erkekler için sünnet, Kadınlar içinse mekreme bir değerdir buyurmuştur. 3. Kadının hayız aybaşı halinin sona ermesi. Bu durumda da gusül gerekir. 4. Kadının nifas, luhusalık halinin sona ermesi. Bunlar hakkında geniş bilgi hayız ve nifas bahsinde aktarılacaktır. 5. Kafirin cünüp iken Müslüman olması. Kafir cünüp değilken Müslüman olursa, Gusletmesi müstehaptır. Farz değildir. Guslü gerektirmeyen haller 1- Mezi Atılma olmaksızın şehvetlenme anında çıkan ince beyaz sudur. 2- Vedi Genelde küçük abdestten sonra çıkan, kokusu olmayan, beyaz bulanık ve meziden daha katı bir sudur. 3- ıslaklık olmaksızın rüyalanmak Rüyasında kişinin bir kadınla cinsi münasebette bulunduğunu görmesi. 4. Makadına şırınga yaptırması. 5. Ön veya arka yoldan birine parmak ve benzeri bir şeyin girdirilmesi. Guslün farzları. 1. Ağzı yıkamak. 2. Burnu yıkamak. İmam-ı Şafii rahimehullah gusülde ağza ve burna su vermenin farz olmadığını söylemiştir. İmam-ı Azam Rahimehullah bunun farz olduğu görüşündedir. Onun bu hususta hem ayetten hem de sünnetten delilleri vardır. Kur'an-ı Kerim'den delili Maide Suresinin 6. ayetidir. Mealen, eğer cünüp iseniz iyice temizlenin kavli şerifidir. Ağız ve burnu yıkamada bir zorluk olmadığından gusülde yıkanmaları farzdır. Çünkü bu ifadeyi cünüp olan kimselerin iyice temizlenmelerini emretmektedir ki bu da ancak her tarafın temizlenmesiyle hasıl olur. Velakin bu emir temizlenmesi mümkün olmayan iç organlar ve suyu ulaştırmanın çok güç olacağı göz içi gibi yerler hakkında geçerli sayılmamıştır. Ama ağızla burun içinin temizlenmesi mümkün olup bunda bir zarar ve zorluk bulunmadığından bu iki yerin Ayet-i hükmüne girmiş olması gerekir. Hadis-i Şerif'ten deliline gelince, Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan rivayet edilen, Her tüyün altında cünüplük vardır. O halde kılları yıkayın ve deriyi iyice temizleyin. lafz nebevisidir. Hadis-i Şerif'te geçen, kılların ıslatılma emrine burnu yıkamakta da dahildir. Çünkü burnun içinde kıllar vardır. Yine böylece, derinin iyice temizlenme emrine, ağzın içinin derisi de girer. Hz. Ali radiyallahu rivayet edilen diğer bir hadis-i şerifte, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir kıl dibi kadar yeri yıkamayıp cünüp bırakırsa, ona şöyle şöyle, Allah'ın dilediği kadar süre ateşten azap edilir. Bu hadis-i şerifi rivayet eden Hz. Ali radıyallahu an üç kere, bu yüzden başıma saçıma düşman oldum der ve saçını tıraş ederdi. Bu hadisi şeriften de anlaşıldığı üzere, gusülde vücuttaki kılların tamamına suyu ulaştırmak farzdır. Vücuttan veya vücuttaki kıllardan bir parçayı yıkamayıp, kuru bırakan kişi, Allah'ın dilediği kadar müddet azap görecektir. İçi boşalan dişin içine, Veya dişleri arasına yemek giren bir kimse o halde gusletse guslü boy abdesti geçerlidir. Kaplama ve dolgu diş meselesi Dişlerin görüntüsünü güzelleştirmek için değil de işin ehli Müslüman bir diş doktorunun dişin dolgu yapılması ve kaplanmasında zaruret vardır demesi sebebiyle dolgu veya kaplama yaptırılır. Ağzında Dolgu veya kaplama diş bulunan hanefilerin gusülde ağızlarını yıkarken, suyun dolgu veya kaplama üzerine uğratılması altını yıkamak gibidir. Nitekim kolu kırılan kişinin alçıya alınan kolunun üzerindeki alçıya mesh de altındaki kolu yıkaması gibidir. Bu durumda hanefi olan bir kişinin gusülde ağzını yıkarken şafileri taklit etmesi gerekli değildir. Malum olduğu üzere Şafii mezhebinde gusülde ağzı yıkamak farz değil, sünnettir. Ancak dolgu veya kaplama dişi olan Hanefilerin gusülde Şafii mezhebini taklit etmelerinde bir sakınca yoktur. 3. Tepeden tırnağa bütün bedeni bir kere yıkamak. Bir kişi yıkandıktan hemen sonra kuru kalan yerleri yıkarsa bir ittifak guslü tamam olur. Ama hava şartları ve yıkanan kimsenin mizacı mutedil olduğu halde diğer azaları kuruduktan sonra yıkarsa, malikilere göre o guslü iade etmesi gerekirse de diğer üç mezhebe göre gerekmez. 4. Bir özürden dolayı sünnet olmamış olan bir kişinin yıkanmasında zorluk yoksa, sünnet olurken kesilecek olan derinin iç kısmını yıkaması. 5. Göbek çukurunu yıkamak. 6. Kapanmamış küpe deliğinin içini yıkamak Kapanmış küpe deliğinin üzerine su boşaltıldığında su deliğin içerisine giriyorsa, suyu üzerine boşaltmak farz olur. Aksi takdirde yani suyu kapanan küpe deliğinin üzerine boşaltmakla su deliğin içerisine girmiyorsa, belki odun parçası ve benzeri şeyin oraya sokulmasıyla su küpe deliğine ulaşıyorsa bunu yapmak farz değildir. Çünkü bunda kişiye zorluk vardır. Zorluksa reddedilmiştir. 7. Saçlarını örmüş olan erkeğin guslederken, saçlarını çözüp saçlarıyla beraber diplerini yıkaması farzdır. Zira kadının saçını tıraş etmesi uzul kesme gibi olup erkekte ise böyle değildir. Dolayısıyla onun saçının tamamına suyu ulaştırmasında bir zorluk yoktur. Kadının örülü saçlarının diplerine suyun ulaşması yeterlidir. Saçlarını yıkaması gerekmez. Çünkü saçın bedenden sayılması kökleri itibariyle olduğundan zorluk olan yerde köklerinin ıslanması ile yetinilir. Nitekim Ümmü Seleme radıyallahu anha şöyle demiştir: Bir kere ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, "Ya Resulallah, ben saçımın örgüsünü çok sıkı bağlayan bir kadınım." ''Cünüplük guslü için örgüyü sökeyim mi?'' diye buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, ''Başına üç avuç su atıp, sonra vücuduna su dökmen kafidir. Sen bununla temizlenirsin veya bir de bakarsın, sen temizlenmişsin.'' buyurdu. Ancak saç örgüleri dibine suyu geçirmeyecek şekilde sık örülmüşse, saçların çözülmesi ve dipleriyle beraber yıkanmaları gereklidir.'' İşin ehli Müslüman bir doktorun ifadesiyle kadının saçlarını yıkaması sağlığı bakımından kendisine zarar verirse, gusülde başını yıkamayı terk eder, ıslak eliyle saçları üzerine meseder ve kocasının kendisine yaklaşmasını engellemez. Ayrıca kadının saçları örtülü değilse saçlarının dibini yıkaması yeterli olmaz, tamamını yıkaması gereklidir. Yine kadınların saçlarını boyamaları durumunda bakılır. Şayet boya saç tellerinde tabaka oluşturup suyun saça temasını engelliyorsa kadın gusletmiş olmaz. Bundan kesinlikle sakınılması gerekir. Şayet tabaka oluşturmuyorsa gusle mani olmaz. 8- Sık da olsa sakanın altındaki cildi yıkamak. 9- Sık da olsa bıyığın altındaki cildi yıkamak. 10- Kaşın altındaki cildi yıkamak. 11. Kadınların avret yerlerinin dış kısmını yıkamaları. Halk arasında guslün farzının 3 olarak bilinmesi, guslün farzlarını 11 olarak ifade etmemize aykırı değildir. Çünkü 4. farzdan sonuna kadar olan farzlar, kapalı olarak zikredilen 3. farzın geniş anlatımıdır. Böylelikle, Bu bölümde guslün farzlarının 11 maddesini okumuş olduk. Bir sonraki bölümde inşallah guslün sünnetleri okunacak. Hepiniz Mevla'ya emanet olunuz. Abdest Risalesi Eser Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi Dokuzuncu Bölüm Sonu